inşallah. Birinci ismimiz Allah Azze ve Celle'nin Esma-ül Hüsna'sından en güzel isimlerinden El Fettah ismi. Allah Azze ve Celle Sebe suresi 26. ayeti kerimesinde buyuruyor ki قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا Rabbuna, thumma يَفْتَحُ بَيْنَنَا. De ki diyor Rabbimiz bizi bir araya getirecek sonra da bizim aramızda hüküm verecek. Bil hakkı hak ile ve alim. O kulları arasında hüküm verendir. Sebe suresi 26. Yine, yine Allah azze ve celle e, Araf suresi 89. ayesi kerimesinde diyor ki وَسِعَ Rabbuna, كُلَّ şeyin عِلْمَةٍ Bizim Rabbimiz ilim olarak her şeyi kuşatmıştır. عَلَى اللّٰهِ Allah'a tevekkül ettik. Rabbena iftah baynana ve bayna qaumina bil hak. Ya Rabbi bizimle kavmimiz arasını arasında hak ile hüküm ver ve ente hayrun ki sen hüküm verenlerin en hayırlısı sen. Şimdi buradaki Fettah isminin Allah azze ve Celle'nin El Fetah isminin manası yani kulları arasında dilediği gibi hüküm verendir. El Fettah, Allah Azze ve Celle, Celle kulları arasında dilediği gibi hüküm verendir. Dilediği şekilde, istediği şekilde hüküm verendir. Dilediğine, dilediği şekilde ihsan edendir. iyilikte bulunandır. Onun hükmünü geri çevirecek yoktur. Onun emrini Kazasını bir şeye hükmettiği zaman onda hiç kimse bir söz sahibi değildir. Allah Azze ve Celle Fatır Suresi 2. ayet-i kerimede buyuruyor ki "Ma يَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ Allah Azze ve Celle insanlar için bir şey açsa yani bir rızık olarak, bir yağmur olarak, bir sıhhat, bir ilim olarak فَلَا مُمْسِكَ Onu hiç kimse tutamaz, onu hiç kimse engelleyemez. Eğer Allah birine bir rızık talep etmişse, bir, bir rızık takdir etmişse, yağmur takdir etmişse, ilim takdir etmişse, sıhhat takdir etmişse bunu hiç kimse ne yapamaz? Geri çevremez. O muhakkak gerçekleşecektir. وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ min bad. Eğer de bir şeyi tutarsa Allah Azze ve Celle onu da gönderecek hiç kimse yoktur. Eğer rızkı sana bu kadar talep etmişse bu kadar gelecek. Yağmuru bu kadar takdir etmişse bu kadar gelecek. Eğer onu tutmuşsa bunu da tekrar geri çevirecek hiç kimse yoktur. Ondan sonra وَهُوَ azizul Hakim <الْحَكیم> O azizdir, hakimdir Allah Azze ve Celle. El-Şeyh Abdurrahman İbn-i Sa'di Rahimuhullah El-Fettah Allah Azze ve Celle'nin El-Fettah ismiyle alakalı diyor ki El-Fettah o kimsedir ki Hüküm, ihsan ve cömertlik sahibidir. Allah Azze ve Celle'nin hükmü yani feti iki şekildedir. Birincisi Allah Azze ve Celle'nin dini ve cezai hükmüdür. Karşılık verme. İkincisi ise kaderi hükmüyle alakalıdır El Fettah ismi. Dini hükmüne gelince Allah Azze ve Celle'nin rasullerinin dilleri ile bütün insanların ihtiyaç duydukları şeyleri indirmesi ki onların dost doğru yolda olabilmeleri için Allah Azze ve Celle'nin kanunlar indirmesidir, hükümler indirmesidir. Allah Azze ve Celle'nin karşılık olarak verdiğine gelince bu da peygamberleri ve onlara muhalefet edenlerle onların arasını açmaktır, onların arasında hüküm vermektir. Çünkü birçok peygamber gelmiş kavimlerini Allah Azze ve Celle'nin dinine davet etmiş. Onlar ise kendilerine hüccet beyan edildikten sonra, hüccet ikame edildikten yani hakkı batıldan ayırdıktan sonra, hakkı öğrendikten sonra ne yaptılar? Peygamberlerinden, dinden yüz çevirdiler. Allah da peygamberleriyle onların arasını ne yaptı? Açıverdi. Tıpkı Nuh tufanında gerçekleştiği gibi yani aralarında hüküm verdi Allah Azze ve Celle. Ve yine Allah Azze ve Celle'nin peygamberlerine ikram etmesi ve onlara uyanlara ikram etmesi de yine Fettah ismiyle alakalıdır ve yine düşmanlarına cezalandırması yine Allah Azze ve Celle'nin Fettah ismiyle alakalıdır. Allah Azze ve Celle kıyamet gününe de aynı zamanda ne der? Yevmül Fethi Fetih günü der. Yani hükümlerin verileceği gün manasına gelen yevmül kıyame, yevmül fethi manasına da verir Allah Azze ve Celle. Kaderi fetine gelince, hükmüne gelince Allah Azze ve Celle'nin o da Allah Azze ve Celle'nin kulları için takdir ettiği her türlü hayır, şer, fayda, zarar verme, men etme Bunların hepsi nedir? Allah azze ve celle'nin feti kaderine, kaderi fetine giriyor. Yani kullarına takdir ettiği her türlü hayır, şer, verme, engelleme, menfaat, zarar bunların da hepsi nedir? Kaderle, feti kaderiyle. Diyor ki Allah azze ve celle. "Mâ yeftahillâhu lin-nâsi min rahmetin felâ mümsik leha." Allah azze ve celle insanlar için bir e, hayır murad ettiğinde, hayır e, açtığında onu tutacak yoktur. Vana yumsik falamur sila lahumin bade. Onu da tutarsa, ondan sonra onu verecek, gönderecek yoktur. Ohul azizul hakim, Allah azizdir, hakimdir. fatır suresi ikinci ayeti kerimesinde Allah azze ve celle böyle buyuruyor Allah azze ve celle fettahul alim, fettahtır alimdir kulları arasında yani kendisine itaat eden kullarına nedir? Her türlü ikramı, her türlü cömertliği, ihsanı, ihsan hazinelerini açandır Allah Azze ve Celle. Ve yine de ve yine düşmanlarını da bunun tam zıttını açar Allah Azze ve Celle. Ee, yine Abdurrahman ibn i Sa'di Türk diyor ki El-Fettah ismiyle alakalı, Fettah isminin iki tane manası vardır. Birincisi Allah azze ve celle'nin hüküm verme manasına dönmektedir. Yani El-Fettah beyne ibadihi kulları arasında hüküm verendir Allah. Bu da nedir? El-Fettah isminin manalarından bir tanesi. Ve yine Allah azze ve celle kulları arasında şeriatıyla yani koyduğu hükümlerle, kanunlarla hüküm verin. ve yine ee, aynı şekilde e, kendisine itaat edenlerin sevabını verir ve kendisine karşı gelenlere de hem dünyada hem de ahirette cezalandırandır Allah Azze ve Celle. Diyor ki Allah Azze ve Celle Sebe suresi 26. ayeti kerimesinde Kul Bizim Rabbimiz bizi bir araya getirecek. Bil hakkı. Sonra da ne yapacak? Hak ile aramızda hüküm verecek, aramızı açacak Allah azze ve celle. Vahuvel Fetahul Alim. O hüküm veren, kullar arasında hüküm verendir. Her şeyi hakkıyla bilendir Allah azze ve celle. Ve yine A'raf suresi 89. ayeti kerimede Rabbenaftah baynana ve bayna kavmina bil hak. Ya Rabbi bizimle kavmimiz arasını hak ile ayır. Yani hak ile aramızda Hüküm ver ve ente khayrul fatihin. Sen açanların yani hüküm verenlerin en hayırlısısın. Birinci ayeti kelimesinde Allah Azze ve Celle kıyamet günü kulları arasında ne yapacaktır? Hüküm verecektir. Kulları arasını açacaktır. Dünyada ise yine hak ile yardım etmesi ve yine batıl ehlini de zelil kılması bunların da hepsi nedir? Gene Allah Azze ve Celle'nin Fettah ismiyle alakalıdır. İkinci manaya gelince, Allah Azze ve Celle'nin bütün kullarına hayır kapılarını açmasıdır Allah Azze ve Celle'nin. diyor ki ma rahmetin falamum sikelah. Allah dürü insanlara hayır kapılarını hayırı açtığı zaman rahmet kapılı rahmetini açtığı zaman nedir onu tutacak yoktur. Demek ki burada Allah Azze ve Celle kullarına dünya ve din menfaatlerini ne yapacaktır? Onlar için açacaktır Allah Azze ve Celle. Ve yine Allah Azze ve Celle kulları için rızık kapılarını ve ona gidecek sebep kapılarını da açar Allah Azze ve Celle. Ve yine muttaki kullar için rızıklarını ve onlara kavuşmayı nedir? hiç hesap etmedikleri yerden rızıklandırandır. Allah Azze ve Celle bu kapıları açandır. Allah Azze ve Celle tevekkül eden, kendisine dayanıp güvenen kullarına ne yapacaktır? En güzel şekilde rızık verecektir. Ve onlar için kol zoru kolay kılacak. Onlar için kapalı, kapalı olan kapıları açacaktır Allah Azze ve Celle. Bütün bunlar kardeşlerim Allah Azze ve Celle'nin nedir? El Fettah ismiyle alakalı manalardır. Bu yüzdendir ki e, Peygamberler Allah Azze ve Celle'nin elçileri, Peygamberleri e, Allah Azze ve Celle'ye bu e, şeyle, bu e, isimle ne yapmışlardır, yönelmişlerdir. Tıpkı Nuh Aleyhisselamın Allah Azze ve Celle'ye duasında dediği gibi, "Qale Rabbi inni inna qawmi kadhabun." dedi ki Rabbim. Kavmim yalanladı. Yani sana ne yapmadı? İman etmedi. Nuh aleyhisselam ki binden elli eksik yani 950 sene kavmini ne yapmıştır? Hak dine çağırmıştır. <gülüyor> Ama Nuh aleyhisselamın Allah azze ve celal'in haberi verdiği gibi inne rabbi kezebun. Ne yaptı kavmim? Yalanladı. Feftah beyni ve bainahum fethan ve Öyleyse benimle onların arasını arasında hüküm ver, arasını aç. Ve benimle birlikte olan müminlerin ne yap? Onların arasını aç diyerek ne yaptı? Nuh Aleyhisselam Allah Azze ve Celle'nin bu Fettah ismiyle ondan yardım istedim Ve yine Allah azze ve celle şu ayb aleyhisselam'ın duasından da bahsederken diyor ki: "Rabbenaftah baynenâ ve beyne kavmînâ bil hak. Ya Rabbi bizimle kavmimiz arasına hak ile aç ve ente hayrul fatihin." Sen açanların yani hüküm verenlerin en hayırlısısın sözünü söylüyorlar peygamberler. Peki Allah azze ve celle onların bu dualarına ne yaptı? İcabet etti. Ve onlarla kavmileri arasını ne yaptı? Hak ile ayırdı Allah Azze ve Celle'nin. Ve sonunda Allah Azze ve Celle'nin yardımı peygamberlere ve müminlere geldi. Ve onunla da diğer yalanlayan, inkar eden o zalimleri de Allah Azze ve Celle ne yaptı? Helak etti. Subhanahu e, ve Teala. Ve yine Allah Azze ve Celle kıyamet günü, kulları arasında ne yapacak? Hüküm verecek. Onların arasını ayıracaktır El Fettah ismiyle. Allah Hazreti Celle'nin buyurduğu gibi قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا thumma ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ فَتَّحُ الْعَلِيمِ Allah de ki Allah bizimle sizi bir araya getirecek, Sonra hak ile birbirimizin arasında hüküm verecek. Allah hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Bu da ne zaman olacak? Kıyamet günü olacak. Kim sadık kim kazip? Kim doğru söylüyor? Kim yalan söylüyor? Allah Azze ve Celle hepsini ne yapacaktır? Ayıracaktır. E, e, i̇yiliği kim hak ediyor? E, kötülüğü kim hak ediyor? Hepsini Allah Tebareke ve Teala yevmul kıyame yani yevmul fetih dediği o günde ne yapacak? Kulların arasını ayıracaktır Allah Azze ve Celle. Secde suresi 29. ayet-i kerimede diyor ki Allah... قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ la يَنْفَعُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ Fetih günü yani kıyamet günü. Allah ne yapacaktır? O kafirlerin inanmaları onlara bir fayda vermeyecektir. Allah Azze ve Celle dediğimiz gibi kıyamet gününü, yevmul kıyameti, yevmul fethi olarak da isimlendiriyor. Yani o kıyamet günü ne olmayacaktır? O inkar edenlerin imanı bir fayda etmeyecektir diyor Allah Azze ve Celle. Yani bir, imanın, bir Müslümanın imanı şudur ki kardeşlerim Allah fettahtır. Yani kullarından hak edeni kendisine Doğru bir şekilde, güzel bir şekilde hak edeni en güzel şekilde de, e, hidayet verir. Ona hidayet kapılarını açar, rızık kapılarını açar, rahmet kapılarını açar ve göğsünü İslam'a açar Allah Azze ve Celle. Bunlar nedir? Hep fettah ismiyle alakalı şeylerdir. Diyor ki Allah Azze ve Celle Zümer Suresi 22. Ayet-i Kerimesinde. اَفَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ fehu <gülüyor> diyor ki Allah Allah'ın diyor göğsünü İslam'a açtığı ve bir nur üzere olduğu olduğu bir kimse olan bir kimse böyle olmayan bir kimse gibi midir feveilul lilqasiyati kulubuhum min zikrillah <gülüyor> Allah'ın zikrinden beri olan Allah'ı zikretmeyen o taşlaşmış kalplerin Vay haline diyor Allah Azze ve Celle. Ulaike fi dalalim mubin. Onlar apaçık bir sapıklık içindedir. Demek ki Allah Azze ve Celle Fettah ismiyle ne yapıyor? İnsanların göğsünü İslam'a açıyor. Bu da insanlara hidayet kapılarını açması demektir ki Allah Azze ve Celle'i Fettah ismiyle insanlara bağışladığı bir rahmettir. Kardeşlerim Sahih-i Müslim'de gelen bir rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sizden biriniz mescide girdiği zaman ne desin? Allahümme ftehli abvabe rahmetik. Bu duayı biliyoruz değil mi? Mescide girdiğiniz zaman sağ ayakla girecek. Allahümme ftehli abvabe rahmetik. Ya Rabbi Allah'ım bize rahmet kapılarını aç diye dua ederiz. Çıkarken ne deriz? Allahümme inni es'eluke min fazlık ya Rabbi senin fazlından senin lütfundan isteriz diye sol ayakla çıkar ve bu şekilde dua eder. Demek ki kardeşlerim rahmetin, lütfun, fazlın, hayırın hepsi de Allah azze ve celle'nin elindedir. Dilediği için açar, dilediği için kolaylaştırır ve hepsi de bu Allah azze ve celle'nin El Fettah isminin içeriğiyle manasıyla Alakalıdır. Allah Azze ve Celle hepimize hayır versin. Biz Allah'tan istiyor ve ona bu ismiyle tevessül ediyoruz. Allah'ım sen fettahsın. Bununla dua ediyoruz. O açanların en hayırlısıdır. Kalplerimizi şüphe olmaksızın sahih imana tam bir hidayete erdirsin. Bize rahmet hazinelerini, cömertlik kapılarını, iyilik sofralarını, Geniş lütuf ve nimetlerini açsın. Muhakkak ki o duaları işiten ve icabet edendir. Önemli bir isim kardeşlerim Allah Azze ve Celle'nin El Fettah ismi. Allah kimin hayrını dilerse ona her türlü kapıyı açar kardeşlerim. Allah Azze ve Celle o kapıları açtığı kullarından eylesin inşallah. Demek ki El Fettah ismi de peygamberlerin ettiği dualardan bir tanesidir. Bugün